Cenab-ı Hak insanoğlunu şöyle şekilde halketmiştir. Misal verelim. Denizden bir bardak su aldık, kenara çıkardık. Bu su deniz midir? Değildir. Denizin harç Yine Gene değildir. İnsan bu halledir. Ya peki insanın iki sıfatı oluyor. Bir kulluk sıfatı var, bir ilahi ilahi ilahiyetle anlaştığı bir sıfat var. Birleşmiş sıfat var. oğlu halifetullah'tır. Bütün mahlukatı Allah halketti. oğlunu evet. Cenab-ı Hak bütün mahlukatın ekberi halketti ve kendisine onu haliletullah olarak halite yarattı. Bu kainatın idaresini insan oluna tevdi etti. Ve bu iradeyi insan oluna verdi. Halkı kendine bıraktı ilk kadir. Ve her kulun her kispettiğini kendine halk etmek vacip kılmadı Allah. Dilerse halk etti. Arş denilen mesneki taa mahsus bir makamdır. Lafzını biliyoruz, manasını biliyoruz. Fakat arşı hakiki olarak da insanın sadrını Allah halk Semavatı sığmayan Allah kendisine binayi ilahi yaptı insanoğlunu. Oraya tecelli etti. Ama kün-ü hakatilahiyle değil, ile En güzel isimler, esmalar ona ayetti. Bu esmaları da kullarına bildirdi. Çünkü esmalarında da Esma ilahiye, sıfat ilahiye mahsus ve zat-ı ilahiye mahsus esmaları var. Esmai sıfatiye ve esma zatiye olarak isimlerinde bildirdi. Ve bu esmalarla da tecelli ettik kullara. Rahimiyet, razakiyet, latif, settar, gaffar olduğunu. ile insanoğluna bunu bildirdi. Ve insanoğluna da niçin halk olunduğunu yine insanoğluna kitaplarıyla bildirdi. Vücudan dünyada fani yaptı insanoğlunu. Fakat mana bakımından baki yaptı. Madde bakımından insanoğlu fani oldu. Fakat mana bakımından hem ezeli halkla beraber hem ezeli oldu hem ebedi oldu. Gafirler mücadele Allah'a gökte aradılar, kendileri hariç aradılar. Arifler hakkı kendinde buldular. Yani Ayat-ı ve Ayat-ı el ile hakkı uzun yola gittiler. Ama Ayat-ı Enfüsye'yi bulanlar hakkı kendilerinde bulurlar. Çünkü Allah buyurdu ki ben size sizden yakınım demişti. Allah'ın lütfü, galebesi ve keremi ve kahrı her şeye yer tutmuştur ama en yakın olan yol insan kendinden hakkı gitmesidir.